Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Avustralya'da devam eden yangınlarda binlerce kanguru ve koala yaşamını yitirdi. Yanan bölgelerin toplam 6 milyon hektarı aştığı tahmin ediliyor. Bu alan İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık 12 katı. Uzmanlar Avustralya'daki yangınların kendi hava sistemini oluşturmaya başladığı uyarısını yapıyor. Açığa çıkan sıcaklık nedeniyle yangın bulutu ve fırtınaların meydana getirdiği belirten uzmanlar bu durumun çok tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ormanlık ve çığlık bölgelerde başlayan ve aylardır devam eden yangınların kontrol altına alma çabalarına yardımcı olması için yaklaşık 3 bin askerin göreve çağrıldığını açıkladı. Morrison, rüzgarın da etkisiyle birçok noktada yeni yangınların çıktığını ve mevcut yangınların da ilerleme hızının arttığını söyledi. Morrison, düzenlediği basın toplantısında Cumartesi günü itibariyle yaşadığımız yangın felaketi yeni bir boyuta geçti dedi. Savunma Bakanı Linda Reynolds ülke tarihinde ilk kez askerin ülke içi bir mesele için göreve çağrıldığını söyledi. İklim krizi gün geçtikçe etkilerini daha da gösteriyor. Nesli tehlike altında olan koalaların yangından korunması için de ayrıca Change.org'da bir imza kampanyası başladı. Kamuoyunda tepki çeken Kanal İstanbul projesinin en kritik bölümlerinden Küçükçekmece Gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Güzergahta bulunan Sazlıdere Barajı'ndan Baltçık'tan temizleme çalışmaları yapıldığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerindeki sazlı derenin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görünüyor. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları gece kondular bulunurken birçok alanda sazlıkların içerisinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il Müdürlüklerine ÇED raporu için yapılan itirazlar. Bundan sonra Çevre ve Enerji Bakanlıkları tarafından değerlendirilecek ve bir karar varılacak. Ardından ise... Kişi ve kurumların açacağı davalarla yargı süreci başlayacak. Çevre Bakanlığı geçtiğimiz günlerde de itiraz süresi henüz tamamlanmamışken kanalın çevresinde kurulması planlanan yeni şehir hakkında detayları da çevre düzeni planına ekledi. Yapılan değişiklik İstanbul ile Avrupa yakası rezerv yapı alanı 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı değişikliği başlığıyla bakanlığın internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Avrupa Birliği Komisyonu, plastik atıklar için Avrupa Birliği genelinde uygulanacak bir vergi oluşturulması konusunu gündeme alıyor. Financial Times'ın haberine göre komisyon ayrıca Birleşik Krallığı'nın ayrılması sonrasında Avrupa Birliği'nin uzun dönem bütçesinin nasıl fonlanacağı yönelik çözümler geliştirmek için karbon ticaretinden elde edilen gelirleri kullanmayı planlıyor. Financial Times'e konuşan Avrupa Birliği yetkilileri 2021 yılında yürürlüğe girecek olan 7 yıllık uzun dönem bütçesi için müzakerelerin üye ülkelerin plastik geri dönüşüm vergisi konusunda genel bir uzlaşı olduğunun altına çizdiler. Habere göre adının açıklanmasını istemeyen bir Avrupa Birliği yetkilisi Brexit'in yol açtığı bir açık var. Üye ülkeler bunu biliyor ve er ya da geç yeni gelir akışı oluşturulmasına kabul etmeliyiz diye konuştu. Türkiye'nin 2019 yılı elektrik üretim verileri belli oldu. Enerji günlüğünden Mehmet Kara'nın derlediği geçici verilere göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl toplam 290 milyar 979 milyon kWh elektrik üretildi. Bu rakam bir önceki yılın üretilen 2192 milyar 778 milyon kWh'lık rakama göre %0,61'lik bir gerileme anlamına geliyor. Yani binde altılık elektrik üretiminde en büyük pay ise %37 ile kömür santrallerine ait ne yazık ki. Bu payın %20,8'lik kısmını ithal kömüre dayalı termik santrallerdeki üretim, %7,9'luk kısmı ise yerli lignitte çalışan santrallerde üretilen elektrikten oluştu. Taş kömürüne dayalı elektrik üretiminin payı ise %1,18 seviyesinde. 2019 yılında elektrik üretiminde en dikkat çekici gelişmelerden biri, hidroelektrik santrallerinde yaşandı. Geçen yıl barajlı heplerin üretimi 60 artışla 65 milyar kilowatt saate aştı. Akarsu heplerindeki üretim de o kadar olmasa da %22'lik bir artışla 23 milyar kilowatt saate ulaştı. Güneşten elektrik üretimi 2019 yılında bir yıl öncesine göre 226 artış gösterdi ancak 187 milyon kilowatt saattik miktarla GES'lerin Türkiye'nin toplam elektrik üretimindeki payı 10 binde 6 gibi sembolik bir seviyede kalmayı sürdürüyor. GES'lerin üretim miktarı ve toplam elektrik üretimindeki payının artması ana faktör. Kurulu güç ve verimlilik artışı. Rüzgar enerji santrallerinde yani RES'lerde ise üretilen elektrik 2019 yılında 2018'e göre %8,87'lik bir artışla 21 5 milyar kilowatt saat seviyesine yükseldi. Böylece restlerin toplam elektrik üretimindeki payı %7,39 seviyesine ulaştı. Rüzgar elektriğinin ve toplam içindeki payındaki artışın kurulu güç artışının yanında verimlilik artışından geldiği tahmin ediliyor. Türkiye'de jötermale dayalı elektrik üretimi 2019 yılında da artmaya devam etti. %19,16'lık artışla toplam 8,2 milyar kilowatt saat elektrik üreten restlerin yenilenebilir enerji santrallerinin toplam üretim içindeki payı ise %2'den %2,83'e kadar yükseldi. 2019 yılı üretiminde kaynaklar bazında dağılımdaki en dikkat çekici değişiklik doğal gazdaki %39'luk gerileme denebilir. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik